Arte-util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Bu arşivde sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için sanatı araç haline getirmiş pek çok sanat pratiğine dair bilgileri bulmak mümkün. Programımızın bu bölümünde sanatçı ve akademisyen Burak Deliyer ile sanatın özelliği ve sanat aracılığıyla beliren politik imkanlar üzerine konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Merhaba. Programımıza Yararlı Sanat Arşivinde 18 numarada yer alan Project, Ro Project Row Houses Sıra Evler Projesi'ni tanıtarak başlayacağım. Bu proje bir grup sanatçı ve aktivist tarafından Hüston'da, eskiden beri Afro-Amerikalıların yaşadığı Third World Mahallesi'nde uygun fiyatlı ev bulmanın imkansızlığından yola çıkarak düşük gelirlilere yeni konutlar sağlayacak bir toplumsal dönüşüm projesi. Mahallenin tarihi ve mimari zenginlikleri dikkate alınarak geliştirilen proje, 6 konut bloğu, 49 daire, 12 sergi ve misafir sanatçı mekanı, genç anneler için tasarlanmış 7 konut, ofis alanları, bir sanat galerisi ve bir park ve iş yeri tesislerine yer veriyor. Proje ekibi 2003 yılında bölgedeki emlak fiyatlarında yaşanan artış karşısında halkı korumak ve düşük orta gelirli vatandaşların Third World bölgesinde yaşamasına devam etmek için Community Development Corporation adlı bir dernek kuruyor. Projenin amaçları arasında uygun fiyatlı yeni konut alanları yaratmak, düşük gelirli vatandaşlara mahallede barınma fırsatı sunmak, mevcut mimari yapıyı gözeten tasarım yaklaşımıyla mahalleye canlılık kazandırmak, sanatı günlük yaşamın bir parçası yapmak, çok kuşaklı aktarıma imkan tanıyan kaliteli bir eğitim ortamına sahip olmak, korumaya yönelik mimari yaklaşım sayesinde Törpçör bölgesinde toplumsal sorumluluk bilincinin artmasına katkı sunmak ve nihayetinde mahallenin kimliğinin yeniden yaratılması adına dayanışmayı teşvik eden, ve ekonomik gelişmeyi hızlandıran bir proje olmak var. Ee, şimdi Burak Deliyer ile beraber sohbetimize başlarken soracağım ilk soru. Project Row House evler Projesi'nin yoksullar için ucuz barınma imkanı sağlama yönelik bir toplumsal müdahale pratiği olduğunu anlıyoruz. Bu pratik ve yararlı sanat arşivinde yer alan aslında birçok başka iş için geçerli bir soru var. Bu bir toplumsal ya da siyasal pratik. Toplumsal ya da siyasal sorunlara dair bir müdahale bir sanat pratiği olarak adlandırıldığında ne kazanıyor? Niye bu böyle bir projeye bir sanat işi olarak adlandırıyoruz? Ee, aslında sanat işi olarak adlandırma, adlandırmak zorunda değiliz ama e, e, belki de hani bugün e, yararlı sanat dediğimizde yani yararlı sanat arşivinde ele aldığı sanat eserleri e, aynı zamanda nasıl hem yarar hem de sanatı beraber bir araya getirerek buradan ne elde etmeye çalışıyorlar ya da biz ne elde ediyoruz? Aslına bakarsan, ıı, yararlı sanat arşivindeki ıı, işlere ve onların kendilerini ıı, kuramsallaştırmana baktığımızda ıı, yarar meselesine çok vugu yaptıklarını ve sanat meselesini çok geriye attıklarını görüyoruz. Ve Hı -hı. bunu da bir ıı, pozisyon olarak ıı, savunuyorlar. Yani işte bizim aslında 1920'lerden avantgardtan bildiğimiz sanat artık duvara asadığım bir şey değil de hayatın içinde, hayatı dönüştüren Hı -hı. Iı, bir tasarım nesnesi olabilir. Ee, başka bir şey olabilir falan. Birebir ölçekte bire bir, öl yani, bire bir, bir e, temsil e, olmayan <gülüyor> e, birebir ölçekte hayatı dönüştüren bir şey olması gerekir e, diyorlar. E, dolayısıyla aslında e, bana kalırsa bu yarın sanat arşivinin kendini kurduğu yerle bu, bu projeleri sanat dediğimizde elde ettiğimiz şeyi onlar çok farkında değiller gibi hissediyorum ben. Nedir ee, o ikinci şey? <gülüyor> o ikinci şey evet adlandıralım. Bilemiyorum mesela şimdi bu Project Row House'da... E, ...bu bir belediye böyle bir şey yapabilirdi. Belediye orayı düzenleyebilirdi ve böyle bir e, kentsel mekan e, yaratabilirdi. E, belediye onu yaptığında biz iyi çalışan bir belediye görecektik orada muhtemelen. <gülüyor> Nasıl diyelim? Bizim e, zihnimiz zihnimize göre olması gereken belediye diyecektik. Fakat buna bir sanat eseri dediğimizde, bir sanat e, yapıtı gibi ele aldığımızda ortaya bence sadece orada insanların e, kolay konuta ulaşmaları, ucuz ve iyi yaşama e, ulaşmaların dışında bir şey canlıyor gözümüzde. Bu iyi bir toplum fikri olabilir. E, daha yüksek e, zorunlu, nasıl diyeyim, hayat hayatta kalın mücadelesinden kurtulmuş e, bir insanlık fikri olabilir. Bir üçüncü fikre çıkıyoruz yani aslında. Ee, bence sanat yani bu... bir tür artı anlamdan bahsediyorsunuz zaman. Evet bir artı anlam var, bir bir fazlası var bunun. Sadece sadece ev değil artık onlar. Fakat işte söylediğim gibi bu bu artı anlamı görünür kıldığımızda, bunu tarçınla başladığımızda çok ilginç bir şekilde yaralı sanat arşivinin, yaralı sanatın kendini kurduğu yerin. Dışında bir şey söylüyoruz. Çünkü aslında diyoruz ki bu Project Row Houses birebir ölçekte olsa da bu başka bir şey gösteriyor diyoruz. Bu sanat eseri haline geldiğinde. Aslında bu bir tırnak içinde kullanıyorum. Belki başka bir terim bulmak lazım. Ama bu bir temsildir diyoruz. İyi hayat, iyi toplum, iyi belediyecilik, iyi insanlık, daha yüksek insanlık, hayat mücadelesinden kurtulmuş insanlık ve bir daha yüksek bir hayat olasılığı gösteriyor bize. E, ...temsilden kurtulamıyoruz da diyebilir miyiz? E, kurt, kurtulamıyoruz, yani şöyle, aslında e, şöyle diyorum ben, neden kurtulmak zorundayız ki? Yani birebir ölçekte bir şeyi e, yapmayı savunmamız için neden e, temsile ve diğer şeylere... ...diğer işte e, duvara astın sanata falan cep almak durumundayız? Çünkü sanat iki şeyi aynı anda olabilir. Böyle bir şey var. Yani benim mesela Yarlı Sanat Arşivinde gördüğüm sorunlardan bir tanesi e, hayatı çok doğru ve düz görüyorlar. Yani bir sorun var ve ben bu soruna gideceğim. Bir çözüm üreteceğim. E, ve işte e, sadece bir aktivist olmayacağım. Bir mühendis olmayacağım. E, bir kent planlamacısı olmayacağım. Ama bu aynı zamanda sanat eseri olacak. Ve buradan da bir artı değer elde ediyoruz falan. E, fakat işte Yarlı Sanat Arşivinin kendini kurumsallaştırmasında bu eksiği biraz görüyorum. Yani yararlı sanat fikrine çok içkin argümanlardan bir tanesi sanatın birebir ölçekte icra edilen temsil değil aslında doğrudan çözüm üreten bir pratik olması. Bu argümanın da aslında önemli bir e, kaynağı sanatı temsil üreten objelerden kurtarmak. Bu objelerin piyasada bir meta halinde dolaşıyor olmasından kurtarmak. Temsilden kurtularak aslında yararlı sanat fikri belki de ...sanatın piyasa ilişkilerinden kurtarmaya yönelik bir çabayı da içeriyor. Sence bu çaba gerçekçi bir çaba mı? <gülüyor> ee, hayır yani piyasadan ya da e, hani piyasa kapitalizm bir e, sistemi diyelim... ...bir e, alanı diyelim. E, e, o kadar kolay değil çünkü ister istemez yani... Ee, ...şunu çok iyi biliyoruz ki eğer piyasa sözünde e, kelimesini kullanacaksak... ...şunu çok görüyoruz ki oradaki çoğu sanatçı e, tırnak içinde söylüyor. Biyaneller e, piyasasında, e, progresif kurumlar piyasasında e, yani yürüyorlar. Orada Hı. çalışıyorlar, orada piyasanın içerisindeler. Ayrıca şunu da söyleyelim, hadi daha da e, şeytan avukatlığını yapalım. Yararlı sanat deyip bunu bir e, ad, isim haline getirdiğinizde... Aslında kendinizi markada yapmış oluyorsunuz. Bu satılacak, savunulacak e, bir e, nasıl diyelim? E, yani direkt olarak metalaşmasa da e, sanatçının oraya dair olan görünümünü arttıracak bir şey, bir ürün haline e, geldiğini de söyleyebilirsiniz. Yani aslında bir fikrin bile bir tür temsil olduğu dan yola çıkarak ağır sanat fikrinde her ne kadar uzaklaşmak istese de bir tür temsil ürettiği. Söylenebilir. Peki şöyle soralım o zaman bu soruyu ilerletmek anlamında kendine ait özel bir alan olmayan sanat yani sanat bir toplumsal pratiğe dönüştüğünde dediğin gibi bir belediye faaliyetine dönüştüğünde bir mahalle dayanışma hareketine faaliyetine dönüştüğünde bir göçmen hareketi faaliyetine dönüştüğünde ya da bir ekolojik hareket haline dönüştüğünde sanat pratiği yani kendine ait olan özel alanı terk ettiğinde e, bu sanatı ...nasıl değerlendirebiliriz? Yani sanata değerlendirmeye dair iyi sanat ya da kötü sanat ayrımını yapabilmeye dair bir kriterimiz var mı bu tür pratikler için? E, ya işte e, aslında şunu çok net görmüyor muyuz? E, bu işlerin e, hala yani yer sanat meselesinin iddiası hala sanat olmak. Dolayısıyla sanatın özel alanını e, terk ediyorlar ama oraya tekrar geri dönmek için. Yani... Yoksa çünkü oraya geri dönmeyi planlamadığında yararlı etkinlikler derdik buna. Yani yararlı etkinlikler yapıyoruz biz. Denirdi ki dünyada şu anda yararlı etkinlik yapan bir sürü insan var. Yani aktivistler, politikacılar belli bir anlam belli bir yerde. Dolayısıyla şunu, o, biz bu işleri sanatın özel alanı olduğunda ve sanat özel bir alan olarak tarif ettiğimizde ancak tartışabiliyoruz. Ancak sanat özel bir alan olarak ortaya çıktığında zaten diğer alanı da görünür kılıyor. Yani diğer alan ne olabilir? İşte gerçeklik değil mi? hakiki hayat. Bir de e, tabii yerde sanat şeklindeki bir asıl iddialardan bence attık. Yani söylemenin iddialardan bir tanesi de bu gerçek, bu, bu temsil değil, bu gerçek hayat, e, bu hakiki hayat. Yani sanatın hep böyle hakikat bir ilişkisi var. Hı hı. E, ne bileyim bu metafizik hakikat olabilir, i̇şte Öte öte dünyada bir şey olabilir falan. Burada da öyle bir iddia var hala. Dolayısıyla aslında o sanatın işte diyelim 150-200 yıldır tartıştığımız terminolojileri içerisindeyiz hala. Onun dışında değiliz. Az önce dediğin gibi sanat aynı anda birden fazla şey olabilir. Yani R çıkıyor sanırım bu yorumda. Şimdi yine aynı anda birden fazla şey olabilmeye dair bir şarkı dinleyerek programımıza devam ediyoruz. Eksi dolu kim seçer ki bozuk yol. Sen de geçer mi? Toprak demek, ben kendimi verir miyim? Eylül ama yine de doğru Barış demek, toprak demek, ben kendimi verir miyim? Eylül ama yine de doğru Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Yararlı Sanat Arşivi programında sanatçı ve akademisyen Burak Deliyer ile birlikte sanatın özelliği ve sanat aracılığıyla belenen politik imkanlar üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Yararlı Sanat Arşivi'nde 18 numarada yer alan Project Row Houses Sıraevler Projesi üzerine konuştuk. Ve sıra evler Projesi'nden yola çıkarak bir toplumsal pratiği sanat kılan nedir ya da sanatın bir toplumsal pratik olarak yapıldığı anlarda... Kazandığın nitelikler nedir meselelerine değindik. Şimdi programımızın ikinci bölümünde yarar sanat fikrine, yarar sanatın toplumsal ve politik angajmanı fikrine dair tartışmamıza devam edeceğiz. Yarar sanatın toplumsal ve politik angajmanı aslında sanat dışı alanlardan türüyor. Sanat dışı alanlarda beliren sorunlara müdahale kaygısıyla türüyor. Ama bir yandan da sanatın içinde de bu kaygı olabilir. Bahsettiğim sanatın üretim koşulları. Sanatçıların da güvencesiz, çoğunlukla güvencesiz ve esnek üretim koşulları içinde çalışan aslında bu nitelikleriyle de pek çok beyaz yakalı, orta sınıf, güvencesiz, esnek koşullarla çalışan e, insanlara benzediği bir e, dünyada yaşıyoruz. Benim sorum sanatçıların üretim koşullarını paylaştığı diğer insanlarla benzer politik refleksler geliştirmesi ya da yararlı sanat fikrinin, popülerliğinin, ...bir şekilde bundan kaynaklanması mümkün müdür? Evet, olabilir. Şunu ayırmak gerekiyor sanırım. Ben iki, iki şey hissediyorum burada şu anda yani şey olarak. Birincisi, yaralı sanat arşivinde gördüğüm birçok iş aslında... ...daha dezavantajlı pozisyonda olan insanlara yardım şeyinde. Bir tür hayırseverlik diyebilirsiniz... E, ...fakat şimdi senin burada açtığın konu daha eşit, daha eşit beraber yan yana bir pozisyon kurguluyor. Hı hı. Yani e, sanatçılar da e, güvencesizler, e, yarınlarını göremiyorlar, yaşam koşulları e, zor e, ve nasıl diyelim bugünkü... Ee, ...emek rejiminden birebir etkileniyorlar. Hı hı. Kastettiğim şey de işte postfordizm, esnekleşme... E, ...performans bazlı değerlendirme falan diyebilirsiniz. Ee, fakat tabii şöyle bir şey var, sanatçılar aslında hep böyleydi. Mesela temel şeylerden bir tanesi e, ne bugünkü emek rejiminin? Ee, emek artık senin kendi benliğini kurgulaman. Yani senin kendi benliğin emek. Hı hı. Ee, sen bir kişisin ve kendi kişiliğini bir kişi olarak... ...kendini kurgulaman gerekir ve bu senin asıl ürettiğin şey. Ve asıl e, emek piyasında pazarlanan şey de bu. E, Sanatçılar hep böyleydi. Bugün bugün birçok emek alanının e, buna girdiğini görüyoruz. E, ve aynı zamanda da e, hem sanat kurumlarının e, hem de dezavantajlı grupların mesela... ...kendi sorunlarının kendileri çözmelerine dair, toplumun kendi sorunlarını bir devlet müdahalesi olmadan bir... E, kapsayıcı bir e, baba ya da anne ana devlet olmadan, kendi sorunlarını kendilerinin çözmeleri gerektiğine dair bir fikir var e, ve bu evet biz hepimizi bir şekilde ortaklaştırıyor. E, fakat yine de e, coğrafya özgü ülkelere özgü e, ayrımlar var. E, açıkçası e, ben yerel hatarşevinin ne genel olarak baktığımda daha çok bu eşitlik kuran, dayanışma kuran, yan yanalık kuran e, ilişki biçimlerindense daha çok yardım eden dışarıdan işte senin dilinde de aslında var değil mi? Sanat alanında bırakıyorlar oradan gidiyorlar dışarıdaki bir gerçekliğe. Orada bir çözüm Hı. üretiyorlar. Birisine bir çözüm ihsan eğiliyor belki de. Öyle e, söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bu ikisini ay ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Ve açıkçası benim kendi açımdan da ee, sanat illaki böyle bir ayrım yapmak yok belki ama sanat eğer politika ile ilgilenecekse en başta başlaması gereken yer kendi üretim koşulları. İlk başta bunu problem etmedi. İlk başta bunu anlamalı. Bunu anlamadan yapılan e, her türlü eylem ister istemez e, nasıl diyelim istenmeyen sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum yani. Beklenmeyen, istenmeyen, hiç öngörülmeyen sonuçlarda olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu minvalde aslında ortaya çıkabilecek istenmeyen sonuçlardan bir tanesi e, şu olabilir. Yaralı sanat arşivi ya da yaralı sanat fikri sanatçıların aslında kamusal alanda, devletin çekildiği alanlarda, e, devletin vermekte olduğu hizmetleri artık vermeyi bıraktığı durumlarda bu hizmetlere, e, çözüm, bu hizmetlerin yokluğuna çözüm üretmekle ilgileniyor. Yani çevrenin korunmasından eğitim faaliyetlerini, işte şehirin düzenlenmesinden dayanışma ağlarına kadar pek çok faaliyet eskiden devlet tarafından sonlanan bir kamuçalı hizmet olurken artık yarar sanat fikri bunların sivil bir girişim sonucu ortaya çıkmış çoğunlukla sanatçılar tarafından tasarlanan yapılan başlatılan projeler olarak devam etmesini istiyor. Burada politik olarak belki şöyle bir sorunla karşı karşıya gelebiliriz. Bir tür neoliberal gündemin ya da bir tür neoliberal e, planın içinde itirazsız olarak var olma halini sağlayabilir bu. Yani devletin çekildiği alanları, devletin topluma devrettiği siz kendi başınızın çaresine bakın diyerek topluma bıraktığı alanları üstlenmek ...bunları birer siyasal, toplumsal hak olarak talep etmekten vazgeçmeyi doğurabilir. Sende böyle bir endişe görü var mı? Kesinlikle var. Çünkü ben de mesela 2009, daha önceki tarihlerde araştırdığımda... ...özellikle bu yaratıcı ekonomiler... ...ya da işte böyle bir hayatta bir etki yapan, dönüşücü etki yapan projeler araştırdığımda... ...gerçekten böyle gündemlerin birbiriyle örtüşmesini görmüştüm. Fakat şöyle bir şey var. Aslında yararlı sanat... Tın, e, sol kütüğü diyelim e, yani Sovyet e, Sovyetler Birliği'nin ilk dönemine konstrüktivistlere ve produktivistlere e, dayanıyor ve ilginç olan şey orada konstrüktivistler aslında devletle yani devrim yapılmış ve onlar devletle beraber hayatı dönüştürmeye e, çalışan e, ö, devleti, de dönüştürmeye, devleti çalışan. de dönüştürmeye çalışan devletle beraber toplumda dönüştürmeye çalışan yeni bir insan iman Hı. etmeye çalışan ee, sanatçı mucitler, tam da bu konstrüktivistlerin şeydir zaten yani mucit sanatçı, mühendis sanatçı. Ee, zaten biliyoruz mesela, Tatlin'in e, çok ilginç bir örnek e, bence, e, Tatlin mesela e, bireysel e, e, uçma aracı, uçaklar yapmaya çalışıyor. E, böyle prototipleri var, şeyleri var ve bunlar gerçekten bu konstrüktivizm fikrini çok iyi veren şeyler. İlginç olan şey şu bence, ee, bu soykütük 1920'lerde insanları uçurmaya çalışırken, yani aslında böyle hani ihtiyaç var mı gerçekten buna, yani ne, ne anlamda tam olarak yararlı şu, bugünkü bu yararlı sanat arşivindeki şeylere göre çok emin değiliz oradan. Bunu yaparken o soykütükten gelen bugünkü yararlı sanat e, arşivinde olan işlerin çoğun hiç bir uçmayla falan ilgilenmediğini tamamen e, işte tesisat düzeltmek. Ee, yani belediye işleri yaptıklarını e, falan görüyoruz. Bu da bence çok ilginç bir dönüşüm. Ee, e, bunun yanında tabii e, bence orada kullanmamız gereken şey kapılma, kelim, kapılma kavramı. Ee, bu, Yarlı sanat arşivindeki işler böyle bir sanat fikrinden, böyle bir devrim fikrinden geliyor olsalar da ...bugün gerçekten bu Neurobizm e, yüzünden ya da diyelim artık... ...neurobizmle yani beraber devletin boşalttığı e, alanlarda tam da... ...o neoliberal politikanın e, beklediği şeyleri gerçekleştiriyor bir taraftan. Çünkü bunlar bir taraftan da e, yaratıcı özneler Yani bir toplumsal soruna çözüm üretmek bir yaratıcı bir şey. Yani yaratıcı bir eylem bu. Bugün yararlı sanat fikrinin e, bir... Tür e, özellik alanının terk eden sanat pratiği olarak ve sanat aracılığıyla çeşitli politik imkanları belirginleştiren bir pratik olarak e, tartışmasını yaptık akademisyen ve sanatçı Burak ile birlikte çoğunlukla eleştirel bir pozisyondan tartıştığımız bu programda bizleriniz için teşekkür ediyoruz bir başka programda görüşmek üzere.